Şimdi sanki benimle Allah arasında başka bir şey var. Alır, Allah Allah aziz ise şimdi Allah benim şimdi beni Allah aziz ediyor ki Ya Rabbi senin güzelliğin, senin şerefin ki o namazını istisna niyet ettim desem şey o zaman Allah benim karşımda onu unutma, yarabbim sen için buna burada niye edeyim, böyle içimde bir Allah'a söylüyorum bunu. Seni rızan için yarabbim diyeyim, falan da niye edeyim. Allah rızası iş ederse, uzaktan bir şey söylemiş gibi oluyor. Hakikaten bunu öbür günü kendim Allah'a daha Hakkın bu bunun sen bak, <gülüyor> <Sen, ben, gülüyor> yok ya, yani, değil. Tamam. Sen sen. Hay hay. Ne dedi? Ne kulaklarına söylediniz? İmam Hatip. Bir bir var, bir saygın var. Yani size koca olan falan bölümüştü pastakı. Yok hayır. Şimdi hayır. sen kendi gidene göre yap. O halde biz namaza para çalmazlar. İçimizde Allah'a yarabbim, seni rızası vermişim falan namazına desek, sizin için bir yabancılık olur mu? Hayır. Hayır. Öyle, öyle söyleyeyim. Allah rızasıdır, sen Allah'a ben uçaklarda da onun için diyor. Hem yani o gün içinde yavrum yani, içimden kaçmadı ya, o <gülüyor> <Ama> benim için <gülüyor> Ne evet. güzel, güzel. Evet. Ne güzel. Ne güzel. Akı, seneden böyle mi böyle? Dedeciğim cümleyi tekrar alabilir miyim? Evet. Cümleyi tekrar alabilir miyim? Evet. miyim? Senin izahı. Tamam. Zaten dedim bir şey söyleyeceğim. O mesela ibadetin şekli yoktu. Peygamberinizle bakarak şekil öğrenilmiştir. Tamam da. Niyetin de şekli yok. İki şey ha. Ama işte biz öğreterek ııı iki şey kitap ilahiyat işte, nedir o? lan? var mı? İlimat yaparında. Teksteyle var mı? böyle. Bu aradan böyle bir şey. Içimde. <gülüyor> böyle bir, bir şey. Yalıştık. Yalıştık. <gülüyor> Yalıştık. Yalıştık. Yalıştık. Yalıştık. Allah'ta bir mana yok. O karşımdaymış gibi yani onu niye geliyorum? Asam pekiymiş Allah'ım için özellikle. Peki, nereden? Ben de, ben de, ben yani, de. Yatım kapakla. <gülüyor> <gülüyor> ben ben şu başlamadan şunları diyorum. Elden vakit ben <gülüyor>